Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Gökler üstlerinden neredeyse çatlayacaklar. Tüm güçler ise Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırıyorlar. Ve yeryüzünde bulunan kimseler için bağışlanma diliyorlar. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve onun aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinen kimseler, Allah onların üzerinde yaptıklarını kayda almaktadır. Ve sen onların üzerinde canlı cansız tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri değilsin. İşte böylece biz kentlerin anasını ve onun kıyısındaki kişileri uyarasın ve kendisinde hiç şüphe olmayan toplanma günüyle uyarasın diye sana Arapça bir Kur'an vahyettik. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir. Ve eğer Allah dileseydi kesinlikle onları bir tek önderli toplum yapardı. Fakat o Dileyeni rahmetinin içine girdirir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar da kendileri için bir koruyucu, yol gösterici yakın ve bir yardımcı olmayanlardır. Yoksa onun astlarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı kabulleniyorlar? İşte Allah yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakının ta kendisidir. Ve O ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir. İşte O göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır, parçalayıcısıdır. O sizin için kendinizden eşler ve hayvanlardan çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzenin içerisinde türetip üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O en iyi işitendir en iyi görendir. Göklerin ve yeryüzünün kilitleri yalnızca O'nundur. O, dilediği kimse için rızkı genişletir ve ayarlar. Şüphesiz ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah, dinden Nuh'a yükümlülük olarak ulaştırdığı şeyi, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yükümlülük olarak ulaştırdığımız şeyi yaşam yolu yaptı dini hayata geçirin ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin senin kendilerini davet ettiğin şey ortak koşan kimselere ağır geldi Allah dilediğini kendine seçer ve kalpten yönelenini de o davet edilene kılavuzlar ve onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki taşkınlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından adı konmuş bir süre sonuna kadar sözü geçmemiş olsaydı, aralarında kesinlikle gerçekleştirilirdi. Ve şüphesiz kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kişiler, Kur'an'dan kesinlikle kararsızlığa götüren bir kuşku içindedirler. İşte bunun için sen davet et, ve sana emredildiği gibi dost doğru ol. Onların boş, iğreti arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve ben aranızda adaleti gerçekleştirme göreviyle emrolundum. Allah bizim Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız yalnızca bize, sizin yaptıklarınız da yalnızca size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir deliyle yer yoktur. Allah bizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte yalnız O'nadır. Ve hakkında itilafa düştüğünüz herhangi bir şey artık O'nun hükmü Allah'a aittir. İşte bu benim Rabbim Allah'tır. Ben yalnız O'na işin sonucunu havale ettim ve ben yalnız O'na yöneliyorum. Necm 251 ve kendisine karşılık verildikten sonra Allah hakkında tartışanlar onların kanıtları Rableri katında iptal edilmiştir. Ve onların üzerinde bir gazap vardır. Çetin azap da onlar içindir. Allah bu kitabı ve teraziyi, ölçüyü hakla indiren zattır. Ve sana ne bildirir ki belki de o kıyametin kopuş zamanı çok yakındır. Ona inanmayan kimseler Kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise ondan korkuyla titrerler ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyametin kopuş zamanı hakkında tartışanlar kesinlikle geri dönüşü olmayan bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok armağan derendir. Dilediğini dileyeni rızıklandırır. Ve O her şeye gücü yetendir. En üstün en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Her kim ahiret ekinini isterse biz onun ekininde onun için arttırırız. Ve her kim dünya tarlasını isterse ona da ondan veririz ve onun için ahirette hiçbir nasip yoktur. Necm 252 Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendileri için meşru kılmış ortakları mı vardır? Eğer fasl sözü olmasaydı, aralarında kesinlikle işleri bitirilmişti. Ve şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, kendileri için acı bir azap olanlardır. Kendilerine vaki olduğunda kazandıkları şeylerden dolayı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimselerin ürktüklerini görürsün. İman etmiş, düzeltmeye yönelik işleri yapmış kimseler de cennetlerin bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri şeyler vardır. İşte bu büyük armağanın ta kendisidir. İşte bu Allah'ın iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben bu tebliğme karşı sizden yakınlıkta, sevgiden de başka hiçbir ücret istemiyorum. Ve her kim bir iyilik, güzellik yaparsa biz onun için onda iyiliği, güzelliği arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, karşılığını verendir. Ya da onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. İşte eğer Allah dilerse, senin de kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o, göğüslerde bulunan şeyleri çok iyi bilendir. Necm 253 Ve o, kullarının tövbesini kabul eder, kötülüklerden affeder ve sizin işlemekte olduğunuz şeyleri bilir. Ve o, iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapanlara karşılık verir ve onlara armağanlarından daha fazlasını verir. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerse şiddetli bir azap onlar içindir. Ve eğer Allah rızkı kullarına yaysaydı, döşeseydi, bol bol verseydi, kesinlikle yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Ve Allah, dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o, kullarından en çok haberi olandır, en iyi görendir. Ve o, insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. Ve o, övülmeye layık olandır, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakındır. Ve göklerin yeryüzünün oluşturulması ve göklerde ve yerde her tabbetten canlıdan türetip yayması onun alametlerinden, göstergelerindendir. Ve o, dilediği zaman onların hepsini toplamaya gücü yetendir. Ve size musibetten isabet eden şeyler işte kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. O da çoğunu affediyor. Ve siz, yeryüzünde aciz bırakıcılar değilsiniz Ve sizin Allah'ın aslarından bir yakınınız yoktur yardımcınız da yoktur Denizde dağlar gibi akıp gidenler de onun alametlerinden göstergelerindendir Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da giden gemiler denizin sırtında duru verirler Şüphesiz bunda tüm çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çok çok ödeyen kimseler için nice alametler, göstergeler vardır. Yahut Allah onların kazandıkları şeyler sebebiyle o gemileri değişime, yıkıma uğratır, birçoğunu da bağışlar. Ve ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilirler. İşte verilen herhangi bir şey basit dünya hayatının kazanımıdır. Sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlar, nimetler, ödüllerse, iman etmiş ve sadece Rablerine işin sonucunu havale eden kimseler için, günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınan ve öfkelendikleri zaman bağışlayan kimseler için, Rablerinin çağrısına cevap veren, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatan kurumları oluşturan, ayakta tutan, işleri de kendi aralarında şura işin en iyi yanını ortaklaşa bulup ortaya çıkarma olan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcarlar, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını temin eden kimseler için, ve kendilerine bir haksızlık ve saldırı isabet ettiği zaman birbirleriyle yardımlaşan, intikam alan kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Necm 254 Ve bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder ve düzeltirse artık onun ücreti Allah'a aittir. Şüphesiz ki o, Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları sevmez. Kim de haksızlığa uğradıktan sonra hakkını alırsa, işte onların aleyhine bir yol yoktur. Yol ancak insanlara haksızlık eden ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık eden kimseler aleyhinedir. İşte onlar kendileri için acı bir azap olanlardır. Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, şüphesiz işte bu, kesinlikle işlerin azmindendir. Ve Allah her kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun için hiçbir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın yoktur. Ve sen, azabı gördüklerinde şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların geri dönüş yerine bir yol var mıdır dediklerini görürsün. Ve sen, onları aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını göreceksin. İman etmiş kimseler de şüphesiz zarara uğrayanlar, kendilerini ve ailelerini, yakınlarını, kıyamet günü zarara uğratmış olan kimselerdir dediler. Gözünüzü açın. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, ...devamlı bir azap içerisindedirler. Onlar için Allah'ın aslarından... ...kendilerine yardım edecek... ...hiçbir yardımcı... ...yol gösterici... ...koruyucu yakın yoktur. Allah kimi de saptırırsa... ...artık onun için herhangi bir yol yoktur. Allah'tan... ...kendileri için dönüş yeri olmayan... ...geri çevremeyecek gün gelmeden önce... ...Rabbinizin çağrılarına karşılık veriniz. O gün... Sizin için sığınacak bir yer yoktur. Sizin için tanımayacak hale getirmek, tanınmamak da yoktur. Buna rağmen eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Ve biz şüphesiz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevindi. Eğer elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse de, o zaman görürsün ki şüphesiz o insan çok nankördür. Necm 255 Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini oluşturur, dilediğine kız çocuk bahşeder, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere eşleştirir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz o en iyi bilendir. Çok güçlü olandır. Ve bir beşer için bir vahiy ile veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle, bilgisiyle dilediğini vahyetmesi dışında Allah'ın kendisine söz söylemesi olmaz. Şüphesiz o, çok yüce ve yücelticidir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. İşte böylece biz, sana da kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur, ışık yaptık. Hiç kuşkusuz sende dost doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanlar kendisi için olan Allah'ın yoluna kılavuzluk etmektesin. Gözünüzü açın, bütün işler yalnız Allah'a döner.